kumar oynamanın haramlığını kabul etmiyorsa zaten nikahları düşer. Kar koca hayat yaşamazlar bunlar. Herhalde ha hassasiyet olarak bence hocam. Şöyle şimdi mesela bir adam zina'nın haramlığını kabul etmezse Müslüman olamaz. Ama haramlığını kabul eder zina ederse büyük günah işlemiş olur. Kumarın haram olduğunu kabul etmezse Müslüman olamaz. Haram olduğunu kabul eder de ona rağmen kumar oynarsa büyük günah işlemiş olur. O tevbe etmesi lazım. Şimdi eğer böyleyse yani imanı var ama amel eksikliği varsa, yani kumar haram ama Allah affeder ya tevbe filan falan deyip oynuyorsa, fasıktır, zalimdir, isyankardır, günahkardır ama Müslümandır. Hanımı yani kırmadan, dökmeden eşinin bu kötü alışkanlığını bırakmaya uğraşacak. Bırakmıyorsa vebali günahı kocasına ait, erkeğe ait. Hanımının bir sorumluluğu olmaz bir de. Allah'a dua eder. Yapabileceği başka bir şey yok yani. İnşallah. Cenab-ı Allah içki ve kumar masalarındaki kardeşlerimizi ıslah edesin. Hidayet nasip eylesin inşallah.